Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efem dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve yine her zaman olduğu gibi programımızın ilk bölümünde bir öykümüz var. Bugünkü öykümüzün adı iyilik. Adam kapıyı açtığında polislerle karşılaştı. Heyecanla bir şey mi istediniz diye sordu. Bir olay mı var? İçlerinden komiser olanı Geçen yıl evinizi soyan hırsızı yakaladık Diye cevap verdi İfadesinden bu eve de girdiğini anladık Adam polislerin arasında sıkışıp kalan 18-20 yaşlarındaki genci Bir müddet süzdükten sonra Buyurun içeri girin diye kenara çekildi Herhalde bazı şeyler soracaksınız hep birlikte oturma odasına geçtiler. Adam önce polislerin sonra da hırsızın elini sıkarak geldiğinize sevindim dedi. Bu gençle tanışmayı da çok arzu ediyordum. Polislerden biri herhalde yanlış anladınız efendim diye lafa karıştı. Bu delikanlı sivil polis falan değil evinize giren hırsızdır. Adam daha o kadar yaşanmadım memur bey diye çıkıştı. Hırsız olduğunu biliyorum ama Açık söylemek gerekirse şikayetçi de değilim. Konuşulanlar hırsızı da şaşırtmış görünüyordu. Adam misafirlerine şeker ikram ettikten sonra tane tane konuşmaya devam etti. Evim soyulmadan önce geç vakitlere kadar oturur haliyle sabah namazlarına kalkamazdım. Ve çok istediğim halde günde bir sayfa bile Kur'an okumaya vakit bulamazdım. Kıldığım namazlarda Allah kabul etsin hep yarım yamalak olurdu. Ama delikanlı bilmeden de olsa beni bu gafletten kurtardı. Polislerden biri dayanamayıp atıldı. Ne yaptı ki bey amca? Adam biraz önce ikram ettiği şekerleri kutusuyla birlikte hırsızın önüne koyarken daha ne yapsın ki evlat diye gülümsedi. Evime girdiğinde televizyonumu çalmıştı da. dinleyiciler tabi bir böyle günün sabahında televizyonla ilgili bu öyküyü sizlerle paylaşınca aklıma Allah gani gani rahmet eylesin diyelim cümle geçmişlerimize ve Adil Hoca Efendi'ye Adil Hoca şu memlekete çok hizmet etmiş hakikaten sahasında söz sahibi alim bir insandı ama Televizyona televizyon demezdi hatırlarsınız. fitne vizyon derdi. Tabi istisnai kanalları, istisnai programları tenzih edecek olursak, bir tarafa koyacak olursak, birçok kanal itibariyle hakikaten o Allah gani gani rahmet eylesin Adil Hoca Efendi'nin dediği gibi evlerimize evlerimize Fitne boşaltan, evlerimize çirkef akıtan, kir akıtan, günah akıtan oluklar haline gelmiş maalesef. Bağışlayın ama bizler, sizler, Gaziantep ilinin kanalizasyonunun biriktiği bir yerden borularla bir yere tasfiye edilen bir kanalın bir borusunu da evimizin içerisine getirseler ne kadar rahatsız eder değil mi bizi? O pisliklerden biraz da bizim evimize aksa biz o evde durabilir miyiz? Duramayız. O kokudan rahatsız oluruz. Ya o evi terk ederiz ya da o boruyu kapatır imha ederiz. Bu maddi koku kir adına neyse manevi kir adına da yine ifade ediyorum. Bazı programlar ve kanallar hariç maalesef evlerimize manevi pislik akıtan, günah kirlerini, haram kokusunu oluk oluk akıtan bir boru haline geldi bugün. Onun için günümüzün mümini Allah'ın kendisine vermiş olduğu şu sınırlı, sayılı dar, mahdut dünya hayatını ve bu hayat içerisindeki zamanını çok iyi değerlendirecek Allah rızasını kazanma adına onu çok iyi bir sermaye kabul edecek ve katiyen o zamanın hebaen mensur olmasına fırsat vermeyecek hele hele evinin içini günah kirleriyle doldurtmaya asla müsaade etmeyecek Evet kıymetli dinleyiciler yine sizlerle daha önceki günlerde olduğu gibi kalbin zümrüt tepelerinde beraber dolaşmaya çalışacağım inşallah hatırlarsınız daha evvelki günlerde muhasebe tövbe evbe, inabe mevzularını sizlerle biraz hasbihal etmiştik o tepelerde gezinmiş, o kalbin zümrüt tepelerinin yamaçlarında oturup bir tefekkür yapmıştık. İşte bugünkü kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe olan firar ve itisam diye bir tepe var. Belki birçoğunuz yahu bu da neymiş diyeceksiniz ama işte o kalbin tepelerinde gezinen zümrüt tepelerinde gezinen kalbin o engin ufuklarını görenler görmüş yazmış ifadelendirmiş çünkü sığmam dedi hak arz-ı semaya diyor ama o arz ve semaya sığmayan Cenab-ı Hak müminin kalbine sığıyor İşte bu kalpte öyle zümrüt tepeler var ki bu tepelerden birisi de Firar ve itisam Tepesiymiş Herhangi bir şeyden kaçma Ve uzaklaşma Manalarına gelen firar Erbabınca Halktan Hakka seyran etmenin Gölgeden Asla ilticada Bulunmanın Damlayı bırakıp Deryaya yönelmenin Zerreden vazgeçip Güneşe teveccühün ve benlikten sıyırılıp vücudu hak şuaları içinde eritmenin ünvanı olmuştur ki insanın seyri kalbi ve seyri ruhanisine işaret eden Fefirru ilallah Zariyet Suresi 50. ayetin mealinde kaçıp Allah'a sığınınız mealindeki ayetle irtibatlandırmak mümkündür. İnsan imanı hesabına beden ve cismaniyetin öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Burayı bir daha ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. İnsan imanı hesabına beden ve cismaniyetin öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Böyle bir firari ve hak mültecisinin nasıl payelendirildiğini, o kapının sadık bir bendesi olan Hazreti Musa, ala nebiyyine ve aleyhissalatu vesselam Efendimizden dinleyelim. Şuara suresi, 21. ayetin mealinde sizinle beraber bulunmaktan korkup kaçtığım için Rabbim bana hakimiyet lütfetti ve beni mürselinden kıldı diyen hak nebisi zevk ve vuslata hilafet ve kurbete varan yolun firardan geçtiğine dikkati çekiyor ve peygamberane iradelere öncülük yapıyor. Âvamın firarı varlığın dağdasından, masiyetin çirkinliğinden Allah'ın üns ve غufranına sığınma şeklinde olur. Bunlar gözlerini her açıp kapayışında, kapayışlarında Rabbighfir warham ve ente hayrul rahimin. Müminun suresi 23. ayetin mealen Yarlığa Rabbim ve merhamet buyur buyur ki sen merhameti en hayırlı olansın ayetini okur <gülüyor> kıymetli dinleyiciler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı çok tekrar edermiş büyüğümüzün de çok tekrar ettiği çok zikrettiği bir duadır bu Rabbı gfir ve ente hayrur rahimin yarlıka Rabbim ve merhamet buyur buyur ki sen merhameti en hayırlı ulansın ve oturur kalkar e'uzu bike min şerri ma sanatu Rabbim işliye geldiğim şeylerin şerrinden sana sığınırım der inlerler bu avamın firarı bir de havasın firarı var sıfatlardan sıfatlara sırdan şuhuda rusumdan usule ve nefsani duygulardan ruhani ihsaslaradır ki Allah'ım senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım sözleri onların her zamanki bir dizebanlarıdır. Allahumma <gülüyor> inni e'uzubike Allahümme inni auzu biradeke, biridake, bi sakhatike min sakhatike ve bi muafetike min ukubetike. Allah'ım senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım. Sözleri onların her zamanki bir dizebanlarıdır banlarıdır. Hastlar üstü hastların firarı ise sıfattan zata. Ve haktan yine hakkadır ki her zaman bir mink'' senden yine sana sığınırım der heybet ve mehabet sorulurlar. Bu firarların hemen hepsi de gidip bir iltica, bir himaye ve bir itisamla noktalanır. Firar, firar edenin ruh derinliği ile mebsuten mütenasip olduğu gibi Netice itibariyle varılan nokta da farklı farklıdır. <gülüyor> Birinciler, yani avam, o tağlarını marifet yamaçlarına kurar, zerreden güneşlere kadar her şeyle onu hatırlar, onu anarlar. Ölçülere aşan isteklere girer, ve olmayacak şeyler düşünmeye başlarlar. Ve derken vicdanlarında, ''Mâ arafnâke hakka marifetike'' ''Seni hakkıyla bilemedik'' Gerçeğini duyar ve dillerinde varlık senin marifetinin peşinde erbabı lisan seni vasfetmekten acizdir. Gel tevbemizi kabul buyur buyur ki biz birer beşeriz seni hakkıyla bilemedik sözleriyle kendilerinden geçerler. İkinciler her an ayrı bir marifet deryasına yelken açarlar ve hep ayrı ayrı varidatın televünatıyla ömür sürdürürler. Sürdürürler Ama bir türlü berzahlardan kurtularak hayret ufkuna ulaşamazlar. Gözleri sürekli suud merdivenlerinde, arşiyeden arşiyeye uçar ve nüzul tasavvurundan tir tir titrerler. Üçüncüler halin gelgitlerinden kurtulmuş, başları her an hayretin ayrı bir derinliğinde ve gözleri şerab-ı ile mahmur öyle meslerdir ki içinde bulundukları durumdan ihtimal israfilin suruyla bile kendilerine gelemezler. Duygu, düşünce ve tahayüllerinin derinliği ancak yine kendileri gibi mest olan biri ifade edebilir. Evliyaullah'a tuzak olan o hayaller ise Hüda bahçesinin ay yüzlülerinin cemallerinin yansımasından ibarettir. Evet. Allah'ın esma ve sıfatıdır ki hadiyet mertebesinde temayüz ederler. Bu itibarla meseleyi şöyle anlamak da mümkündür. Evliyaullah'ın ayaklarına tuzak olan başka değil esma ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyatıdır. Ve o tecelliyat hakikate karşı kapalı olan gözsüzler nazarında hayaletten ibarettir. Sarı Abdullah Efendi'nin ifadesiyle Enbiya ve Evliya'nın merayayı kalpleri mezahiri esma ve sıfat-ı külliye ilahiye olmakla sıfat-ı Rabbaniye onların ay yüzlerinin bostanı olup onlara her an ayrı bir sihir sunmaktadır. Evet kıymetli dinleyiciler firar ve itisam demiş bir de halvet ve uzlet var tabi bu biraz böyle tasavvuf ehlinin çok ilgisini çekeceği bir kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe halvet ve uzlet yalnızlık ve tek başına yaşamama manalarına gelen halvet ve uzlet bir anlamda herhangi bir rehber ve mürşidin nezaretinde inzivaya çekilip, vaktini ibadetle geçirmekten ibaret sayılmış, diğer bir tefsire göre de, o kalbi batıl itikatlardan, karanlık duygulardan, çirkin tasavvurlardan ve haktan uzaklaştıran tahayyüllerden arındırarak, bütün masivaya, haktan gayrı her şeye karşı kapanıp, letaifin dili ile hakla sohbetin unvanıdır halvet ve uzlet uzlet halvetin bir buudu, riyazat da diğer buğdudur halvetin ilk basamağı 40 günlük bir fasılla tamamlandığı için buna erba'in çıkarma da denmiştir mürşit ve rehber mürit ve namzeti halvete sokacakları zaman onu alır odasına kadar götürür ...orada dua eder ve ayrılırlar. Mürit, yapayalnız kaldığı o hücrede adeta bir itikaf hayatı yaşar. Ölçülü yer, ölçülü içer ve gücü yettiğince Allah'a kurbet kapısı sayılan bu halvethanede bedeni ihtiyaçlarını en aza indirir. Hatta cismani arzularını büyük ölçüde unutmaya çalışır ve gece gündüz durup dinlenmeden zikru fikirle meşgul olur. Halvet, halktan uzlet ve riyazat buğduyla menşe-i çok eskilere dayanır ve hemen hemen tasavvuf yollarının hepsinde de mevcuttur. Hatta daha da ileriye götürüp enbiyayı izam ile irtibatlandırmak da mümkündür. Evet, başta insanlığın iftihar tablosu olmak üzere Birçok nebi ve velinin inzivat ve halvetlerinden söz edilebilir. Ne var ki sistem aynıyla alınmadığı, alınamadığı gibi alındığı kadarıyla da orijini tam korunamamış, değişik kalıplara ifrak edilerek az dahi olsa başkalaştırılmıştır. Hazreti İbrahim'in inzivatı, Hazreti Musa'nın erbainleri, Hazreti Mesih'in riyazatı sultan Embiyanın Enbiya'nın halvetleri ve daha niceleri. Değişik şartlarda, değişik ortamlarda ve değişik karakterler üzerinde farklı tatbikatlarla inkisara uğradığından mahiyetleri kısmen değişmiş ve başkalaşmıştır. Başka türlü olamazdı. Zira halvet şahısların ruh yapıları, mizaçları, mezakları, karakterleri ve ruhaniliğe istidatlarıyla çok alakalıdır. Bu itibarla kime nasıl ve ne kadar halvet teklif edileceğini kamil müşşitler bilir. İlk dönemlerinde Hazreti Mevlana bir hayli erbain çıkarır. Müşşidini bulunca halveti terk ve celveti ihtiyar eder ki, yani halvetin karşılığı hakla beraber olma celveti. İhtiyar eder ki ondan evvel ve ondan sonra da pek çok kimse aynı yolu takip etmişlerdir. Halvetin riyazat buğdu nefsi bedeni arzulara karşı gemlemek. Halvetin riyazat buğdu nefsi bedeni arzulara karşı gemlemek. Ve mealiye müştak olan ruhu kemalat-ı insaniye semalarına doğru şahlandırmaktır. Evet. Evet. Ancak riyazat ile nefse gem vurulabilir. Riyazat ile o kötü duygu ve tutkulardan vazgeçirilebilir. Riyazat ile teslimiyet ve inkiyada zorlanabilir. Ve riyazat ile mahviyet ve tevazuğa alıştırılarak ayaklar altındaki topraklar haline getirilebilir ki, güllere saksılık yapmanın yolu ve erkanı da budur. Evet, toprak ol. ''Toprak ki gül bitsin, zira topraktan başkası güle masar olamaz.'' demiştir. Riyazat yoluyla <gülüyor> toprak deyince aklıma bir şey geldi. Geçenlerde bir dostumuz, işte kendisine olan tavır ve davranışlarındaki haksızlıklardan, yanlışlıklardan, kendisine yapılan o kötü muamelelerden bahis edince... Tabi onun ifade ettiği de yine mümin bir arkadaşımız, aynı duygu, aynı düşünce, düşünce içerisinde olan bir insan. Böyle derdini anlatınca ben de dedim ki abi otur şöyle bir. Bak dedim toprak bize meyve veriyor, çiçek veriyor, bitkiler, meyveler, sebzeler topraktan yetişiyor. Öldüğümüz zaman cesedimizi hiçbir şey kabul etmiyor. Sadece toprak kabul ediyor. Topraktan başka bir şeye koysalar, biz cesedimiz itibariyle her tarafı kokutacak ve yanımızda, yöremizde durulamayacak hale geleceğiz. Ama bütün pislikleri, bütün çirkinlikleri toprak örtüyor. Yediğimiz ekmeğin buğdayı topraktan bitiyor. Su yerin altından geliyor. Meyvemiz, sebzemiz topraktan neşm Güller, çiçekler, yeşeren otlar topraktan. Bütün meyveler, sebzeler topraktan ama biz bu toprağı ayağımızda her gün tepeliyor, devamlı ayaklarımızın altında eziyoruz. Sonrasında suyu düşün dedim ben o abime, o kardeşime, o arkadaşıma. Suyla biz elimizi yıkarız. Sonra suyu biz veririz, Hayatımızın devamiyetini sağlarız. Su olmazsa yaşamamız çok zor biliyorsunuz. Suyla temizlik yaparız. Ve sonrasında bağışlayın. Abdesthaneye tuvalete girdiğimiz zaman da avret mahallelerini yıkarız suyla bakın. Ama su her şeyimizde. ...her şeyimiz itibariyle bizim ihtiyacımız olan bir mesele. Hatta derler ya bazen küçükler, büyüklere su getirince su gibi aziz ol diye. Ama biz suyu içtiğimiz gibi, başımıza döktüğümüz gibi, yüzümüze çarpıp yıkadığımız gibi... ...bağışlayın, o abdesthanede, tuvalette, avret mahallelerimizde yıkarız. İşte biz dedim, yeri gelecek toprak olacak, yeri gelecek su olacak... Belki sensiz bizsiz yapamayacaklar ama varsın ayaklar altında tepellenelim. Varsın birleri bizi şurasına burasına çalsın. Ama biz buna gam etmeyelim deyince o misal bu arkadaşımızın da çok hoşuna gitti. Tamam hocam Allah razı olsun senden dedi. İşte toprak ol ki diyor toprak ol toprak ki gül bitsin. Zira topraktan başkası güle masar olamaz. Falan filan size değer vermiş Size önem vermiş Sizi muhatap almış almamış Bunlara takılmayın kıymetli dinleyiciler Takılmamak lazım Esas Allah ve Resulü bize bakıyor mu Bakmıyor mu ona takılalım Allah ve Resulü Bizi muhatap kabul ediyor mu Namaza duruyorsanız Günde beş vakit kabul ediyor demektir O zaman insanlar sizi muhatap kabul etmiş Etmemiş ne yazar Evet. Riyazat yoluyla hemen herkes belli lütuflara mazhar olabilir. Kimileri ilim ile alakalı, ahlak, ilim ile ahlakı, ihlas ile ameli tahsib ederek hem hakla hem de hakla muamelelerinde edep şuuruna ulaşırlar. Kimileri sürekli kendilerini rabbileriyle olan muamelelerinin gel-gitlerinde bulurlar ve bir lahza ara vermeden ona daha da yakınlaşma yollarını araştırırlar. Kimileri de sert kabuğundan sıyırılan Yusufçuk gibi hayatlarını yeni ulaştıkları semavi alemlerin kelebekleri sayılan ruhaniler arasında sürdürürler. Evet halvette asıl olan gönül gözünün ayara kaymaması ve gece gündüz demeden Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne hazır olup beklemesidir. Bu bekleyiş aynı zamanda pasif bir bekleyiş de değildir. Bu bekleyiş kalbe akacak varidatı kaçırmama heyecanı içinde gönül gözleri açık ve hakla halvet adabıyla geçirilen temkinli bir bekleyiştir. Bu manayı soluklayan La Mekani Hüseyin Efendi'nin şu sözleri ne hoştur. Pake ile gönül çesmesini ta durulunca Dek tut gözünü gönlüne gönlün göz olunca İnkarı ko Dil destisini ol çeşmeye tuttur Ol abı safa ile bu desti dolunca Sen çık aradan hanesini sahibine ver Bir şek gelir Allah evine sen savulunca Evvel ki sonra çıkarmak güç olur güç Şeytan çerisi Haneyi kalbe koyulunca Allahu Ekber Vaka Allah Zamandan mekandan münezzehtir ama Onun insanlarla alışverişi de Yine hep Kalp yamaçlarında cereyan eder Bu itibarla da Kalbin zümrüt tepeleri Ondan gelecek tecelli dalgalarına Her zaman açık ve hazır Olmalıdır ki Hazreti hakkının ifadesiyle Kasrına nüzul sultan gecelerde Cenab-ı Hak bir yerde Hazreti Davud'a aleyhisselama şöyle buyurur. O evi benim için boşalt ki ben orada olayım. Bazıları boşaltmayı kalbin ayar düşüncesinden, yabancı mülahazalardan, onu nazara almadan, alemle gereksiz münasebetlerden arındırma ve uzaklaştırma şeklinde anlamışlardır. Hazreti Mevlana'nın, bir hoş sözü de burada düşünce ufkumuza ziya olur kanaatindeyim. Akıllı olan kuyu dibini seçmiştir. Zira halvette gönül safası vardır. Kuyu dibinin zifiri karanlığı halkın zulmetinden iyidir. Halkın ayağını tutan kimse baş alıp getirememiştir. Yani nihayete erip sırra müttalih olamamıştır. Halvet ayara karşı lazımdır. Yara karşı değildir kürk kış için gereklidir bahar için değil halvetten murat kalp hanesini ayardan temizleyip yar ile hemden bulunmak olduğuna göre halk içinde hakla beraber bulunan ruhlar ve kesretin en uç noktalarında dahi sürekli tevhidi kollayan gönüller hep halvette sayılırlar buna mukabil bütün ömrünü halvette geçirdiği halde kalbini ayardan temizleyememiş ve içinden masivayı söküp atamamış kimsenin halveti de bir aldanmışlıktır ve beyhudedir. Allah böyle bir akibetten cümlemizi muhafaza eylesin. Aslında maveray halvette halktan tecerrüt ve uzlet yoktur. Böyle bir halvette insan Mevlana'nın ifadesiyle bir pergel gibi ayağını Ayağının biri lahut ufkunda, diğeri de nasut ufkunda. Her an ayrı bir nüzul ve ürucu bir arada yaşar ki enbiya ve asviya kuşağında bilinen halvet de işte bu halvettir. Cenab-ı Hak Davud aleyhisselama, ''Ya Davud, nen var böyle halktan ayrılıp yalnızlığı ihtiyar ediyorsun.'' buyurur. Hazreti Davud, ''Ya Rabbi halkı senin için terk ediyorum.'' der. Cenab-ı Hak ona ey Davut her zaman uyanık ol ve ihvanından yani kardeşlerinden ayrılmamaya bak. Ama dostlukları sana yaraşmayan insanlardan uzak kalmayı da ihmal etme ferman eder. Yani madem ki hedefin biziz ve madem ki azmin köyümüzedir gönlünü bizden gayrısını açma demek istiyordur zannediyorum Yüce Rabbimiz. Evet kıymetli dinleyiciler. Kısa bir ilahi veya ezgi arasından sonra yine kalbin zümrüt tepelerinden yine bir ikisinde sizinle beraber dolaşıp sonra o tepelerden birinde yine oturup biraz tefekkür edecek. Biraz o tepeyi tarif etmeye çalışacak. O tepenin teferruatını sizinle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah bir ilahi veya ezgi arasından sonra sizlerle beraber olacağız diyoruz ve sizi ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyoruz. Tırnaklar moralar oldu, yaralar açıldı, yaralar soldu. El alema adımız karalar oldu. Üç beş gün içinde bile düşmüştüz. El alem adımız Altyazı M.K. tan geceler ellerinin içinde hale düşmüşüz demiştik işte tabi içinde zümrüt tepeler bulunan kalbi önce bir ifade etmek lazımdır kalbi anlatmak lazımdır o gönül ehlinin o kalp ehlinin diliyle bakalım kalp nasıl ifade edilmiş nasıl izah edilmeye çalışılmış anlatılmaya çalışılmış Dil beyti hüdadır anı pak eyle sivadan Kasrına nüzul ya Rahman gecelerde İbrahim hakkının dediği gibi Gönül ve yürek olarak da tanıdığımız kalp Başlıca iki manada kullanılır Birisi göğsün sol tarafında Sol memenin altında Ve daha çok da çam kozalağına benzeyen Aynı zamanda yapısı ve dokusu itibariyle de bedendeki her uzuvdan farklı bulunan, ihtiva ettiği harika karıncık ve kulakcıkları, bütün his ve duygulara merkeziyeti, bütün damarlara ve damarcıklara merciiyeti ve insan uzuvları arasında bizatihi müteharrik olma gibi imtiyazı, hem bir motor gibi çalışması, hem de bir emme basma pompası gibi, faaliyet göstermesi itibarıyla çok hayati bir organdır ki bu organa biz yürek de deriz. İkincisi ise öncekinin dublesi alternatifi melekuti buğdu ve aynı zamanda şuur, idrak, ihtisas, akıl ve irade gücünün de merkezi ruhani bir latifedir ki tasavvufçular ona hakikati insaniye Filozoflar da nefsi natıka demişlerdir. İnsanın asıl hakikati da işte bu kalptir. İnsana bu manevi buğdu itibariyle alim, arif, müdrik denir. Ruh bu latifenin esası ve batını biyolojik ruhta bineğidir. Allah'a muhatap olan, sorumluluklar yüklenen, ceza gören, mükafat alan, Hidayetle kanatlanan, dalaletle yuvarlanan, aziz kabul edilen, hor görülen ve ilahi marifetin mirat-ı mücellası olan hep bu latifedir. Kalp hem idrak eden hem de idrak edilen hususiyette bir yapıya sahiptir. İnsan ruhuna, cismine, aklına onunla girer. Kalp ruhun gözü gibidir. Basiret kendi dünyasına göre onun nazarı, akıl, ruhu, irade de iç dinamizmidir. Umumiyet itibariyle biz gönül derken de bu ikinci kalbi kastederiz. Gönül ve kalp farklılığı bunların mecazen birbirinin yerinde kullanılması bir yana bu ruhani latife, cismani kalp ve sımsıkı alakalıdır. Bu alakanın keyfiyeti dünden bugüne filozofları ve İslam hükemasını bir hayli meşgul etmiştir. Ancak bu münasebet ister evvelen ve bizzat olsun, ister vasıtalı olsun, ister kalbin faaliyeti, ister onun kabiliyetiyle irtibatlı olsun, sinelerimizde taşıdığımız sanev beri yüşçek et parçası zahiri kalple İnsanın insanlığının remzi ve bütün duygularının hayat kaynağı olan Latife-i Rabbaniye bir hakikatın iki yüzü dene, denebilecek şekilde birbiriyle iç içe olduğunda şüphe yoktur. Ne var ki bu alaka ve irtibatın keyfiyeti de kalp, ruh, akıl ve idrakin keyfiyeti gibi biraz buğludur. Kur'an'da dini ilimlerde, ahlakta, Edebiyatta, tasavvufta kalp dendiği zaman daha ziyade bu ikinci manadaki kalp kastedilir. Aynı zamanda iman, marifetullah, muhabbetullah ve zevki ruhani de bu manadaki kalbin ille-i gayesi ve varlığının hakiki hedefleridir. Kalp iki yönü olan öyle nurani bir cevherdir ki bir yönüyle devamlı ruhlar alemine, Diğer yönüyle de cisimler alemine bakar. Cisim şer'i ölçülerin birleştiriciliğinde ruhun emrine girmişse, kalp ruhlar alemi yoluyla aldığı feyizleri bedene ve cisme taşır, orada da huzur ve itminan esintileri meydana getirir. Kalp eskilerin ifadesiyle nazargahı ilahidir. Allah insana insanın kalbiyle bakar. وَلَكِنْ ile اِلَى قُلُوبِكُمْ Fehvasınca da insanla muamelesi kalbe göre cereyan eder. Zira kalp, akıl, marifet, ilim, niyet, iman, hikmet ve kurbet gibi insan için çok hayati hususların kalesi mesabesindedir. Kalp ayakta ise bu duygular da hayatta sayılır, o yıkılmış veya gediklerle sarsıksa bu latifelerin hayatiyetinden devam ve temadisinden bahsetmek de oldukça zordur. Hazreti Sadık-ı Mastuk Bakın cesette bir çiğnem et vardır ki o saatle olunca bütün ceset de sağlam olur. O fesada yüz tutunca da bütün ceset bozulur gider. Dikkat işte o kalptir buyurarak Kalbin insan bedenindeki yer ve önemine dikkati çekmektedir. Kalbin bundan da ehemmiyetli yanı, mahiyetindeki istinat ve istimdat noktaları itibarıyla her zaman Cenabı hakkı göstermesi, varlık kitabıyla tafsilen anlatılanları ihtiyaç ve ihtiyaçların karşılanması diliyle insan gönlüne sürekli ihtar etmesidir ki hadis diye rivayet edilen bir mübarek sözde onun bu lahuti buğdu nazara verilmektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri o sözü nazmen şöyle anlatır. Sığmam dedi hak arzu semaya kenzen bilindi dil madeninden böyle marifeti ilahinin pürüzsüz mücella ve yalan söylemeyen sadık bir lisanı olması itibariyledir ki insani mülkün melekutu sayılan kalp Kabe'den daha eşref görülmüş ve zat-ı hak adına bütün kainatların ifade edebileceği yüce gerçeği yüce gerçeği beyanda biricik hatip kabul edilmiştir. Kalp düşünce sıhati, tasavvur sıhati ve ruh sıhati. Hatta beden sıhati için adeta bir kale gibidir. İnsanın maddi manevi duyguları bu kaleye sığınır. Ve korunmuş olurlar. Bu açıdan insan için bu kadar önemli olan kalbin de karantinaya ve gözetilmeye ihtiyacı vardır. Zira o yaralanınca tedavisi çok güç ve ölünce de hayata döndürülmesi çok zor bir latifedir. Kur'an bize Rabbena le tuzih kulubena ba'de iz Ali İmran suresi 8. ayette mealen Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma duasını öğütlemede Efendimiz de sabah akşam aleyhissalatü vesselam el açıp hem de defaatle Allahümme ya mukallibel kulub sabit kalbi ala dinik ey kalpleri evrip çeviren Allah'ım kalbimi dininle sabitleyip perçinle tazarruğunda bulunmakla bu çok önemli korunma ve karantinayı hatırlatmaktadır. Evet kalp bütün hayırların, bereketlerin insana ulaşmasında önemli bir köprü vazifesi gördüğü gibi aynı zamanda şeytani ve nefsani bütün dürtülere ve bütün hatıralara vize verebilme mevzuunda da tehlikeli işlere alet olabilir. O hakka tevcih edebildiği edilebildiği sürece bedenin en karanlık noktalarına kadar her yanına ışıklar yağdıran, bir projektör olur. Yüzü cismaniyete dönük kaldığı zamanlarda da şeytanın zehirli oklarının hedefi haline gelir. Kalp, iman, ibadet ve ihsan ruhunun vatanı aslisi ve her zamanki otağı ve Allah, kainat, insan arasında ince ince akıp duran duyguların yüksek debili bir ırmağı olmasına rağmen bu cihan baha latifeyi yerinden etmek ve bu ırmağı mecra değiştirtmek için onun sayılamayacak kadar da düşmanları vardır. Kasvetten küfre, ucubdan kibre, tuğli emelden hırsa, şehvetten gaflete, menfaatten makam düşkünlüğüne kadar yığın yığın düşman taarruz vaziyetinde onun zaaf ve boşluklarını kollamaktadır. İman kalbin canı, ibadet onun damarlarında akıp duran kanı, tefekkür, murakebe, muhasebe ise onun bekasının esaslarıdır. Şu ifadenin mükemmelliğine bakın kıymetli dinleyiciler. İman kalbin canı, ibadet onun damarlarında akıp duran kanı, tefekkür, murakebe, ve muhasebe ise onun bekasının esaslarıdır. İmansız birinde kalp ölü ve ötelere karşı bütün bütün kapalı, ibadetsiz birinde o ölüm ağında ve onulmaz hastalıklarla sürüm sürüm, tefekkürsüz, muhasebesiz ve murakabesiz bir bünyede ise her türlü tehlikeye açık ve emniyetsizdir. Birinci kategoriye giren insanlar sinelerinde, emme basma pompaların evinden bir et parçası taşısalar da katiyen kalplerinin var olduğu söylenemez. İkinci neve girenler varlık yokluk arası vehimlerinin sisli dünyasında hep mesafelerin esiri olarak yaşar ve bir türlü hedefe ulaşamazlar. Üçüncü kısma dahil olanlar bir hayli mesafe almış bir hayli engebe aşmış olmalarına rağmen tam zirveye ulaşamadıkları için her zaman tehlike satın mailinde sayılırlar. Düşe kalka yürür, müsabakasını yenile yenile sürdürür ve ömürlerini bir vefasız aşılmaz tepenin yamaçlarında tüketirler. İnanmış, inancını yaşamış ve otağını ihsan düzlüklerine kurmuş. Yani Allah'a görüyor gibi kulluk yapmanın adına ihsan şuuru diyoruz. İşte inanmış, inanmış, inancını yaşamış ve otağını ihsan düzlüklerine kurmuş olanlara gelince, bunlar sebepler planında, emniyet doruğunda, ilahi himaye açısından da güven kuşağında sayılırlar. Varlığı basiretle süzer, Allah'ın nuruyla eşyanın perde arkasına muttali olur, hep temkinde bulunur, kalbi güvercin kalbi gibi tir tir yaşar ve her yerde onun hoşnutluğunu ararlar. Her işlerini Allah rızasına göre ayarlar ve Allah sevgisiyle yatar kalkarlar. Allah da onları hem sever hem de inanan gönüllere sevdirir. Derken makbul-i can olur her yerde hüsnü kabul görürler. Sure-i Yusuf'un Sıddik kahramanı mübarek ismine izafe edilen surede tam beş defa ihsan ehli olarak zikredilir ki bu yer gök, dost düşman, yaratan yaratılan herkesin onun yakin muhasebe ve murakabesine şahadeti demektir. Yusuf aleyhisselam henüz genç bir tomurcukken Allah onun ihsan şuuruna dikkati çeker. Ve Yusuf suresi 22. ayetin mealinde işte biz ehli ihsanı böyle mükafatlandırırız buyurur. Hapishanede Şaki, Said herkes onun düşünce ufkundaki derinliği, duruluğu ve ledünniliği sezince onu merci kabul eder, ona koşar, ona inanır, ona bağlanır. Ve haydi bize tevil-i ahadisi bildir, bildir ki seni ihsan şuuruyla serfiraz görüyoruz. Yusuf suresi 36. ayetin mealinde der ve problemlerini ona arz ederler. Girdiği her imtihanı başarıyla bitirmiş, dost düşman herkesin sinesine tat kurmuş bu babayı yedi, Allah bir kez de dünya karşısında tavrını değiştirmemesiyle takdir buyurur ve yine Yusuf suresi 56. ayetin mealinde rahmetimizi dilediğimize nasip kılar ve ihsan şuuruna erenlerin ecrini zayi etmeyiz der ilahi teminatını ihtarda bulunur. O güne kadar kalpleri her zaman ona karşı kıskançlıkla atan kardeşleri gün gelip de haset atmosferinden sıyrılabildikleri bir anda doğrusu biz seni ihsanla bütünleşmiş kimselerden görüyoruz. Yusuf suresi 78. ayetin mealinde diyerek ona kapalı da olsa tarziyede bulunur ve sadakatını itiraf ederler. Ve nihayet Hazreti Yusuf aleyhisselam olgunlaşmış. İtminana ulaşmış bir insan olarak bunca şahidin yanında mazhar bulunduğu ilahi lütuflara bir de kendi şehadet eder ve Yusuf suresi 90. ayetin mealinde doğrusu kim Allah'tan korkar, takva dairesinde yaşar ve her çeşidiyle sabrı temsil edebilirse Allah da böyle ihsane ermişlerin ecrini zayi etmez der tahtisi nimette bulunur. Evet, böyle herkesin, hüsnü şehadette bulunduğu bir kalbin, ilahi adetler gereği gelgiti, inhirafı düşünülemeyeceği gibi, mahrumiyetine de ihtimal verilemez. Zira o kalp, kainata nispeten arş neyse, insana nispeten odur, ve her an, hakkın nazar buyurduğu bir mücelle aynadır. Hakkın bakıp bakıp, her an ayrı bir değer verdiği böyle bir ayna kırılıp atılabilecek herhangi bir cisim değildir. O insanlık gerçeğinin ruhu ve Allah'ın da memduhudur. Hz. Mevlana Bakın ne güzel der ve bu hakikati nasıl ithal eder. Allah buyuruyor ki bizim nazarımız kalbedir. Sudan balçıktan olan surete değildir. Sen benim içimde kalbim var diyorsun ama gönül arşın yücesindedir aşağılarda değil der bu hakikati ihtar eder. Evet kıymetli dinleyiciler kalbi de bu şekilde ifade etmeye çalıştık. İfade edenin ifadeleriyle Rabbim kalplerimizi inşallah onun razı ve hoşnut olduğu kalplerden eylesin. Kalplerimizde onun tecellisine mani olan bütün günahlardan, çirkinliklerden, kötülüklerden, kötü duygu ve düşüncelerden Rabbimiz kalplerimizi arındırsın, kalplerimizi temizlesin. Kalpler onun elinde. Efendimizin ifadesiyle Rabbim kalplerimizi dini mübini İslam ve Kur'an üzerine daim ve sabit eylesin. Bu ne demek? Mesela zincirlenip de zincirlerle bir yere bağlanılan insan istese de oradan ayrılamaz. Biz de diyoruz ki Allah'ım zincir değil, perçin değil. Kopması mümkün olmayan neyse bizi onunla dini, mübini, İslam'ı ve Kur'an'a perçinle Allah'ım diyoruz. Ve bunu şu güzel günün, şu güzel sabahında bir dua olarak yüce Rabbimize arz ediyoruz. Rabbim kalplerimizi dini, mübini İslam ve Kur'an üzerine daim ve sabit eylesin inşallah. Evet kıymetli dinleyiciler. Programımızın yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve bugünkü programımızı da yine Efendimizle ilgili bir şiirle noktalamak istiyorum.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 Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izini bekledim ilk günden beri, yoksa bende senin sevgine istidat yok mu?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 Mor pembe renklerle ruhumu saran hülya Kararır seni duyup seni görmezsem dünya Dostlarınla el ele gezdiğin tepelerde Gördüğüm günden beri Ey gül irana seni Gözlerim yollarda ol gözleri ela seni İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu ararım her yerde ey kamete bala seni Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu dolaştığım her yerde duymuştum cana seni Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla gördüm güzeller arasında müstesna seni Bu da Ravza'ya olan hasret itibariyle söylenmiş. Evet kıymetli dinleyiciler bir başka programda yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Ve o duaların Rabbim katında kabul edilen dualar arasına dahil edilmesini Rabbimden dua ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.